Millete İbrahim, İbrahim'in milleti, İbrahim'in dini. En tağbudallah'a ne yapmaktır? Allah'a ibadet etmek. İbadet. Nasıl ibadet etmek? Muhlisan, halis bir şekilde. Yani yalnızca ona ibadet etmendir. Lehuddin, din, dini ona halis kılarak ibadet etmendir. Ve bizalik'e emir Allah ve cemiyen nes, Allahu Teala insanların tümüne ne yapmıştır? Bunu emretmiştir. Ve halakahum leha, bu gerçek için yaratmıştır insanlar, ibadet için. Kemâ kâle Teâlâ Allah, Teala, Allah Teala ne buyurdu Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor? Zariyat suresinde. "Emme halaktul cinne ve'l insa illâ li ya'budûn." İbn Abbas diyor ki "illâ li tefsirinde "illâ li vahidun. Beni ibadet etsinler ve ibadette birlesinler. Ya yani yalnızca bana ibadet etsinler. Sadece ibadet değil. Çünkü bu ayetin indiği toplum Mekke'li müşrikler. Allah'a ibadet eden, hayatlarında ibadet olan bir toplum. Hac var. Adak var, oruç var. Kurban var, tavaf var. Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz bunlar değil mi? Sünnet oluyorlar. Araplarda böyle bir şey de var. Kadınlarda zina etmemek. Hür kadın zina etmez. Yemek var. yediriyorlar. Hac zamanı, hac zamanı hacılara su vermek için, hacılara ikramda bulunmak için ne var bir? Mücadele var. Vermeyiz diyor. Bu bizim şerefimiz. Bizim kabilemizin şerefi diyor. Allah'ın evine gelip hacca gelen insana su ikram etmek. Bunu herkes bizden koparamaz diyor. Alamaz. Bu bir şereftir. Bu topluluğa Allah sana diyor ki ben cinleri ve insanları bana ibadet için yarattım. Eğer bugünkü toplumun anladığı manada olsaydı derdik ya bu cehil, Ya biz ibadet ediyoruz zaten. Hedefimize dolayık bir şekilde yaratılış gayemize uygun bir şekilde yaşıyoruz. Bu ayet bizi üstümüz alınmıyoruz derlerdi. Ama, üstleri... Ama üstlerini alınıyorlar Ne diyorlar? <gülüyor> Ece'alel alihete ilahen vahiden diyor ki bu adam bütün ibadet olunanları tek bir ibadet olana mı indiriyor? Bu ayet-i kerime işte ayet-i kerime <gülüyor> ayet-i kerimeye baktığınız zaman allah Teala Kuranı'nın kendini anlatıyor. al alihete ilahen vahiden bütün ilahları tek bir ilah mı yapıyor bu? Hadi öyle şey unucab. Ne şaşılacak bir iş? Ne şaşılacak bir iş? Müellif de İbn Abbas'ın tefsirini tercih ediyor. Bakın kitapta diyor ki üç esasta, rahimallah ve mana yabudun, mana yabudun, yuvahidun. Beni ne yapsınlar? Birlesinler. İbadette birlesinler ne demek? Beni birlesinler. İbadeti yalnızca bana has kılsınlar. Ve أعظم ما أمر الله به التوحيد. Allah Teala'nın emrettiği en büyük emir nedir? Yani Allah Teala içki içmemeyi, emre, içki içmemeyi emretmiş, değil mi? Anne baba iyiliği emretmiş. Bir sürü emirler var. Bu emirler içerisindeki en büyük emir nedir? Tevhid. İbadeti yalnızca Allah'a has kılmak. Ve hu ifradullah bil ibade nedir o? Allah'ı ibadette birlemektir. Bu azamuma anha anhu şirk. Allah Teala'nın yasakladığı en büyük yasak nedir? Şirk. şirk. Çünkü öyle bir yasak ki bu içine düşüldüğü zaman, işlendiği zaman, aff tövbe edilmediği zaman affı yok. Göklerin ve yerin göklerin düşeceği, yerin çatlayacağı bir günah. Yani gö gökleri yerinden düşürecek, yerleri çatlatacak, patlatacak bir günah. Şirk. Ve huve da'vetu gayrihi ma'ahu. Nedir şirk? Şirk nedir? o huve da'vetu gayrihi ma'ahu. Allah'tan başkasına dua etmek. Allah'la birlikte başkasına dua etmek. Şimdi soruyorum ben size. Allah'tan başkasına kurban kesmek şirk mi değil mi? Ama dedi ki Allah'tan başkasına dua etmek şirk. Şirki anlatırken bize neyle temsil verdi? Neyle örnek verdi? Niye? Çünkü şirkin en çok gerçekleştiği şey ne? Dua, dua. Evet diğer ibadetlerde de şirk var. Korkuda şirk, ümitte şirk, jacada şirk. Ama şirkin en çok gerçekleştiği yetişiyor Abdurkadir Geylani. Medet ya şeyh, kavs ya şeyh, dua. Onun örnek verdi. Sonra diyor ki, Ve delilü kavlu ta'ala. Bunun delili ise şudur. وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah Teala diyor ki, اللّٰهَ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şimdi bir önceki konuyla bağlantılı olarak değinip... Bugünkü şerhi noktalayacağım. Haniflik bu konuyla da alakalı. Ne demekti haniflik? Hanif deyince akla gelen ilk kişi kimdir? Ben. İbrahim Aleyhisselam. Hanif deyince akla ilk gelen kimse kim? İbrahim, İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı bir mücadelesi var. Babasıyla, atalarıyla, akrabalarıyla mücadelesi. Nedir o mücadele? Ne mücadelesi bu? Tevhid mücadelesi. İbadet. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, Ve iz kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi. Ve iz kâle İbrahimu. Hani İbrahim demişti kime? Ebihi babasına ve kavmihi kavmine demişti. Ne demişti? Inni beraum mimma tabudun. Ben sizlerin ibadet ettiği her şeyden beriyim. İbadet ettiklerinizin tümünden uzam. Bunların hepsini reddediyorum, inkar ediyorum. Innalladhi <gülüyor> fatarani ancak beni yaratan Müstesna. Ne anlıyoruz bu ayetten? Allah bu ayetten la ilahe illallah anlıyoruz. Bakın. La ilahe illallah ne demek? Önce red, inkar. Bütün ilahları reddediyorsun. Allah'la birlikte ibadet olunan bütün ilahları reddediyorum diyorsun. Ardından pek yeterli mi? Bu değil. İlla ancak bu ibadeti kime yapıyorum? İbrahim diyor ki aleyhisselam ben sizin bütün ibadet ettiklerinizden beriyim deyip sussaydı bu cümlenin içine ne de giriyor? Allah Teala da giriyor. Çünkü İbrahim'in kavmi kime de ibadet ediyor? Allah Teala'ya da ibadet ediyor. Yani hem Allah'a ibadet ediyorlar Mekkeli müşrikler gibi hem de aracılara, putlara. Şimdi düşünün, bir topluluğa gittiniz, bir toplumdasınız. Bu insanlar İbrahim Aleyhisselam gibi düşünün bir toplum. Allah'a ibadet ediyor, Allah'ı tanıyor, Allah'ı biliyor, yaratıcımız Allah diyor. İbadetleri var, bir de putlar var, onlara da ibadet yapıyorlar. Gittiniz de dediniz ki, ben sizin ibadet ettiklerinizin tümünden beriyim deyip sustunuz. Bu ne olur? Bu Allah'tan da beri olmaktır. Çünkü o toplumun neyi var? İbadetin bir kısmı kime yapılıyor? Allah yapılıyor. Böyle anlaşılmaması için İbrahim Aleyhisselam ne diyor? illa ancak beni yaratan hariç. Ondan beri değilim. İşte la ilahe illallah bu demek. Bir insan la ilahe deyip sussa. La ilahe. Yani, la ilahe ne demek? Ben sizin ibadet ettiğiniz her şeyden benim demek. İbrahim aleyhisselamın sözünün özeti bu. Özet. Yani bir dine insan girmek için hangi söz söylemesi lazım? La ilahe illallah. Bir insan dese ki la ilahe İlah yoktur deyip sussa... <gülüyor> ...hiç ibadete layık hiçbir şey yoktur. Allah'ı da... ...için içine almış olur. Peşinden hemen ne yapması lazım? İllallah. İllallah. ispat etmesi lazım. ki konuda dedi ki... ...müellif... ...Peygambere itaat eden... ...Allah'ı birleyen... Ne yapması, ...ne yapması gerekiyor? Şirki ve şirk ehlinden... İbrahim. beri olması. İbrahim ne yaptı bakın? Dedi ki... ...ben sizin ibadet ettiğiniz her şeyden... Beriyim, uzağım. İllellezi fatarani. Ancak beni yaratan müstesna. Başka bir ayet-i kerimede diyor ki İbrahim Aleyhisselam Kale efer aytum ma kuntum ta'budun. İbrahim diyor ki ibadet ettiklerinize bir bakın. "Antum ve abâukumul akdamun. Siz ve sizin atalarınızın ibadet ettiği şu ilahlarınıza bakın diyor. Devamında diyor ki <gülüyor> fe innahum aduvun li. Fe innehum, sizin ibadet ettiğiniz her şey aduvun li. Benim neyimdir? Düşmanımdır. Deyip sussa bunun içine ne de giriyor? Dönlümün. Rabbimiz de girer. Diyor ki illa Rabbel Alemin. İlla Rabbel Alemin. Alemlerin Rabbi bak sürekli İbrahim Aleyhisselam cümlesinin sonunda ne yapıyor? Bir kayıt düşüyor. istisna getiriyor. Niye? Çünkü İbrahim'in kavmi aynı peygamberimizin kavmi gibi neydi? Allah'a da ibadet ediyor. İbrahim Aleyhisselam beriliğini uzak olduğunu açıklarken aynı La İlahe İllallah cümlesinde olduğu dizilme gibi, dizilim gibi, sıralama gibi önce inkar Anlamamak, sonra ispat. Sizin ibadet ettiğiniz her şey benim düşmanımdır. İlla Rabbel alemin. Alemlerin Rabbi olan hariç. Tabi İbrahim Aleyhisselam, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, İbrahim Aleyhisselam neydi? Hanifen, hanifti. Ve mekâne minel müşrikîn, müşriklerden değildi. değildi. Allah Teala peygamberi Muhammed'e diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme "İttabi millete İbrahim." İbrahim'in dinine uy. İbrahim'in dini nedir? Önce red, sonra kabul, ispat. Yani la ilahe illallah. Ve bütün peygamberlerin, bütün peygamberlerin kavimlerine gönderildiklerine söyledikleri söz budur. Ama erselna min kemin min Senden önce hiçbir Resul göndermeyelim ki İlla Nuhi İleyhi Ona şunu vahyetmiş olmayalım Ennehu la ilahe illa Ene fe'abudun Allah'tan başka ibadet layak hiçbir ilah yoktur Öyleyse bana ibadet edin Demeleri için diyor her bir kavme Ne gönderdik biz rasul gönderdik Yani her kavme giden Resul neyi söylüyor La ilahe illallah söylüyor Kimi zaman la ilahe illallah ifadesiyle, kimi zaman da aynı dizilişle Sıralamayla Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın. ke, رَبُّكَ Rabbi رَبُّكَ Rabbin ne yaptı? Emretiyle. Hükmetti, emretti. اَلَّا evet. تَعْبُدُوا evet. ibadet etmemenizi emretti. Şimdi böyle deyip sussak. Rabbiniz ibadet etmemenizi emretti. Ne anlaşılır? Şey değil, Hiçbir şey yapmayın. وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهِ İlla ancak kendisine ona. Yani bu cümle ayet-i kerimenin dizilimine sıralanmasına baktığınız zaman aynı la ilahe hata olduğu gibi. Başka bir ayet. Muhud Hud Allah Teala Ar Arap Suresi'nden anlatıyor. Kavimlerine ne dedi? "Ubudullaha Allah'a dua edin. Malekom. Min ilahin. Ma lekum min ilah. Ne demek ma min ilah? Sizler için bir ilah yoktur. Deyip sussa hiçbir ilah yok. Allah da yok, ibadet edilecek. Başka putlar da yok. Ama diyor ki, ma min ilahin gayru. Ondan gayrı, ondan başka. Ne istisna yaptı? Allah'ı istisna etti. Ya da bunun kısaca... Özeti nedir? Allah-u Teala'nın bu ayetlerde zikrettiğimiz red, yani inkar ve ispat kısacası nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah.